Nefsim de dahil seni her şeyden fazla seviyorum. Nefsimden de çok seviyorum. Belki de onlar bizim gibi değildi. Yani belki bize sorulsa bu soru. Biz Allah ve Resulü'nü her şeyden fazla seviyoruz. Nefsimizden fazla seviyoruz derdik. Ama Amar radıyallahu anh bir an düşündü. Ve bunun üzerine böyle cevap verdi. E yani nefsim hariç dedi. Ancak Aleyhisselatü Vesselam onu uyarınca dedi ki nefsim de dahil her şeyden fazla seviyorum. Ömer'in gönlüne böyle bir şey yakışmadığını hemen fark ettiği ve bundan vazgeçti. Dolayısıyla bu konuyu önemli kılan Allahu Teala ve Selam bu her iki hadiste de la yu'minu ehadukum yani sizden biriniz iman etmiş olamaz deyip söze devam etmesi yani e, yani tam manasıyla iman etmiş olamaz anlamında yani bunlar imana dayalı sevgidir. Çünkü Allahu Teala ve sevmek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 Ala Hamişil Cami'i-Sagir'de geçiyor e, bu hadis. Yine Allah Resulü ve Vesselam, dikkat ediniz yani bu okuduğumuz yani büyük günahlardan mı? Ancak İmam-ı Zahabi Rahimeullah'a göre büyük günah olma ihtimali olan e, davranışlar, inançlar veya kalbi hallerdir. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, bir başka hadiste buyuruyor ki, Men Ra Amin Kumun Karan Fel Yuga Yirhubi Yedi. Sizden birisi bir kötülük gördüğü zaman bunu eliyle düzetsin. Fa inlemi yastati. Eğer buna gücü yetmezse fa biliyse ni. O zaman bunu diliyle düzetsin. Fa inlemi yastati. Eğer buna da gücü yetmezse fa bir kalbi. O zaman kalbi ile buhsetsin. Dalik'e aduful iman ancak bu imanın en zayıfıdır buyuruyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Sahih-i Müslimin eee Kitabul İman babında geçiyor hadis. Yine Müslimin tabi bu hadiste yani anlayacağımız şey nedir? İnşallah önümüzde yine gelecek bu. Yani bir kötülük gördüğünüz zaman elinizle düzeltin. Ha şimdi ne yapalım? işte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 Vallahi dedi. Allah Resulü Aleyhissalatu vesselam'ın yere attığı bir şeyi ben bir daha yerden almam. Allah Resulü Aleyhissalatu vesselam'ın yere attığı bir şeyi ben bir daha yerden almam dedi. Allah Resulü Aleyhissalatu vesselam işte alimler diyorlar ki bu Allah Resulü Aleyhissalatu vesselam'ın elle müdahalesiydi. Niçin? Çünkü diyorlar o kişi Allah Resulü Aleyhissalatu vesselam'ın dizinin dibinde yetişmiş tabiri caizse sahabeydi yani Kur'an ve sünnetten haberi olan bir kimseydi ve böyle bir şey yapması Allah Resulü ve sellem'i kızdırdı aynı bugün benim hata yapmamla veyahut bugün selefi menhecden haberi olan akideyi bilen, fıkhi bilen kimselerin hata yapmasıyla avamdan cahil cehaladan kimselerin hata yapmasının aynı olmaması gibi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 bevletmek için kalktı ve bevletti ve o bevledince yani ufak su döktü e, ashab onun üzerine atıldılar yani onu engellemek için onu engellemek için burada Allah Resulü Vesselam elle müdahaleyi uygun görmedi ve dedi ki onu rahat bırakınız bırakınız adam işini bitirsin yani çünkü onun üzer ona siz üzerine atılırsanız hem sizi kirletecek hem kendini kirletecek dolayısıyla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 bu işi kebair ölçüsünde tutan nedir? he şudur yani, yani kişi kalbinden boz edemiyorsa, yani kalben buz etmek bir senalığa, bir münkere kalben boz etmek imanın en zayıfıdır. Peki kalben buz edemiyorsa yani kalben buz etmek az da olsa İmanın delaletidir. Peki, bu etmemek nedir? İşte bu konuyu İmam Zeybi Rahimeullah'ın El Kebair'in içerisinde zikretmesinin önemi buradadır. Yani diyor, buğz bu imansızlığın alametidir. Manasında bunu ifade etmekte. Karanlık devirler hakkında Müslüm'ün rivayet ettiği bir başka hadis var, o da Şöyle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 onun yanında işte kalsın sonra tekrar almak için işte bu kişiyi muhallelullâhtır. Dolayısıyla bu bir hiledir. Bu ancak kendini aldatmaktır. Doğrusu bu şeriata muhalefet etmektir. Yine Allah Resulü ve Sellem şöyle buyuruyor. Kim bir kişiye karşı karısını veya kölesini kışkırtırsa bizden değildir. Kim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 çirkin söz ise kabalıktan kabalıktan gelir kabalık ise cehennemdedir buyuruyor aleyhissalatu vesselam hakimin müstedrekinde geçiyor hadis yine Allah, Allah. vesselam üzerinde cemaat imamı olmadığı halde ölen kimsenin ölümü cahiliye ölümüdür buyuruyor müstevrid bir şeddat rivayet ediyor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 Ancak sadece bir parça elbisesi olan bunu izar olarak kullanırdı. Yani alt tarafını örter, göbekten yukarısını açıkta bırakırdı. İşte o böyle bir dönemi hatır, düşündüğünüz zaman ki bu hadis evrenseldir ve kıyamete kadar geçerlidir. Ancak önemi açısından söylüyorum. Ashab bugünleri görmüştür. Bu ümmet bugünlere şahit olmuştur. Yani giyeceğin az olduğu, bulunamadığı dönemler. Yine hakimin müstedrekinde Kitab-ı Bir Vesla babında şöyle bir hadis geçiyor. Kim kardeşinden bir sene ilişkiyi keserse sanki onun kanını dökmüş gibidir buyuruyor Hayr-ı S.A. İmam-ı Zehabi de bunu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 Böyle sevap olmaz ama Allah subhanehu teala o kişi Allah'a kavuşuncaya kadar yani ömrünün sonuna kadar Allah azze ve celle o kulla ilgili rızasını yazar. Dolayısıyla Allah resulü sallallahu aleyhi ve sellem insanları yüzüstü cehenneme götüren bundan başka nedir? Muaz, e, Muaz radiyallahu anh bunu söylemişti. İnsanlar söylediklerinden sorumlu mudur dediğinde...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 Burayı da radıyallahu anh Burayı da radıyallahu anh Resulullah aleyhissalatü şöyle dediğini rivayet ediyor "Münafaa seyit demeyin yani efendi demeyin zira eğer o seyit değilse muhakkak Rabbiniz Azza ve Celle'yi kızdırmış olursunuz yani diyor ki ne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 Sözünde durmamak. Ve ize haddese kezebe ve ize vaada ahlefe ve ize evtü minekhane ancak emanet edildiğinde ihanet eder. Yalan ve ihanet önceden geçti. Ancak burada tekrar zikredilmesinin zikredilmesinden kast edilen şey sözden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 ve elbette biz salihlerden olacağız diye Allah'a ant içtiler. Bakınız andiştiler. içtiler. Onlardan bazıları eğer Allah lütuf ve kereminden bize verirse mutlaka bağışta bulunacağız. Ve elbette biz salihlerden olacağız diye Allah'a ant içtiler. Fakat Allah onlara lütfundan zenginlik verince onda cimrilik edip yüz çevirdiler. Zaten onlar dönektirler.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 İbn-i Amar ise şöyle rivayet ediyor. Sakalınızı bırakıp bıyıklarınızı kısaltınız. Mecusilere muhalefet ediniz. Hasan-ı Basri Bahimeullah Amar radiyallahu anh rivayet ediyor. Amar radiyallahu şöyle dedi. Şu şehirlere adamlar gönderip hac etmeyenleri kontrol etmelerini istedim. Evde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 siz de onun, onunla ısrar ediniz. Çünkü o ancak şeytandır diyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Müslümdeki lasızda ise şöyle, eğer dinlemezse onunla dövüşsün. Çünkü onunla beraber yakını şeytan vardır. Ebu Hureyre radiyallahu anh rivayet ediyor. Nefsim elinde olan Allah'a yemin ederim ki iman etmedikçe cennete giremezsiniz. Birbirinizi sevmedikçe de iman etmiş olamazsınız. Size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 Fitne ve fesattan, hasetten sakındırsın. Allah Azze ve Celle şu işittiğimiz hadislerin gereği ile amel etmeyi bizlere nasip etsin. Ben burada sözümü noktalıyorum. Ve hadi ve alem ve sallallahu ala nebine Muhammedin ve ala ali Muhammed. Subhaneke Allahümme bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ent. Estağfiruka ve etubu ileyk. Selamünaleyküm ve rahmetullahı ve berekâtühü